Oynayanlar: Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış, Mustafa Sabri, Ahmet Taşdemir, Delil, İsmail Yıldız, Padişah, Orhan Gözen 40. Bölüm Kişi fark edip anlayınca yine de sevindim. Hiç olmazsa vaktinde tedbir alırız. Rahatsızlığımı bahane ederek ayrılmak istediğimi bildirdim. Bazı arkadaşlar hac mevsimi geliyor. Hac edin de öyle gidin diyecek oldular. Efendi Hazretleri, hac mevsimi geliyor. Hac etmeden gidilir mi? Hac kime farz? Parası olana. Bizim beş paramız yok. ''Buralarda sığıntı gibiyiz. Hem burada kalırsak bazı fitneler çıkacak gibi. Bugün Şerif Hüseyin bir yemi tahsis edip bizi istediğimiz yere gönderir. Yarın ne olur ne olmaz. Bir hilafet oyunuyla bizi sokağa atabilir. Hazır itibarımız varken buradan gitmemiz lazım.'' ''Bunlar evham olmasın Efendi Hazretleri. Şerif Hüseyin'in size alakasını biliyorsunuz.'' ''Doğrusu ilgi ve alakanın büyüklüğü de rahatsız ediyor bizi.'' Herkesin kapıları yüzümüze kapattığı bir günde... ...bu ilgi alaka neden? Dün bize isyan eden insan... ...bugün neden böyle davranıyor? Neyse... ...siz bilirsiniz ama bana göre evham yapıyorsunuz. Sizin durumunuz da kolay değil tabii ki. Hoş görmek lazım. Ha, Özür dilerim. Padişah Efendi sizinle görüşmek istediğini bildirdi. Haber ver ver dedi. Benimle mi görüşmek istiyor? Evet... Padişah benim tedirginliğimi işitmiş. Görüşmek için çağırmış. Gittim. Buyurun padişahım. Beni emretmişsiniz. Bir şeyler mi duydun Şeyhülislam? Ne oluyor? Bana da bilgi versene. Efendim yalnız olursak arz ederim. Allah Allah. Buyurun kimse yok. Kapıdakiler. içeriye kimseyi almayın. Hususi görüşmem. Farkısın sen. efendim. Buyur. Seni dinliyorum. <Gülüyor> Durumu bütün detaylarıyla arz etti. Padişah şaşırdı. ...öyle bir şey mi var? Emin misin? Efendim bana öyle geliyor... ...öyle sezinliyorum... ...neden olmasın? Efendi Hazretleri... ...ben bu gizli kapaklı işlerden... ...bu dolaplardan bıktım usandım... ...nereye gitsek... ...bunlar peşimizi bırakmıyor... ...gidelim diyorsan... ...gidelim... ...düğümüz kuruyken gidelim efendim... ...bu konuda burada kalsın... ...anlarlarsa bize izin vermeyebilirler... Anlaşıldı. Bir fitneye daha alet olmayalım. Bunun üzerine Hicaz'dan ayrılmışlar. Şeyhülislam Yunanistan'da inip Romanya'ya geçmiş. Padişahsa aynı gemiyle İtalya'ya gitmiş. Mustafa Sabri Efendi bunları anlatırken derdi ki: Anadolu'dan bir milli uyanış hareketinin, bir milli mücadelenin başlatılması gerekiyor. Padişah birini görevlendirip Anadolu'ya gönderecek. O sırada İslam olarak aynı zamanda sadrazam vekiliyim. Sadaret mührü geçici olarak bende. Padişah'dan müsaade alarak ziyaretlerine gittim. Huzura girdiğinde baktım ki velet çelebi orada... Konyalı velet çelebi mi? Beni görünce hemen sözünü kesti. Belli ki konuştuklarını benim duymamı istemiyordu. Sözleri yarım kaldı. Nasıl biriydi? Padişahı bir selamladı. Ben ömrümde ne öyle selam gördüm ne de verebilirim. Yerlere kadar eğilerek öyle bir temenni ki sorma. Aslında Konya mebusu Zeynel elabidin efendi beletçelebiden Çelebi'den şikayet ederdi. Nasıl şikayet ederdim? Aman dikkatli olun. Allah şerrinden emin eylesin. Rengini belli etmez. Her renge girebilen bir bu bukalemundur. Salihle salih, talihle talih olur. Belalı bir insandır derdi. Neden böyle derdi ki? Velet Çelebi beni görünce bozulmuştu. İttihatçılarla çalışıyormuş. Neyse. Biz padişahla görüştük. Padişah Anadolu'ya birini göndermekte kararlıydı. Şöyle diyordu... <Gülüyor> Bence hazretleri vaziyet belli. Ben vatanımı kurtarmak istiyorum. Ne pahasına olursa olsun vatanımın kurtulmasını istiyorum. Anlaşılıyor ki siz saltanatımın tehlikeye düşeceğinden korkuyorsunuz. Onu korumamı istiyorsunuz efendim. Benim endişem saltanatınız değil, dinimiz içindir. Ben dininiz din, iman gider diye korkuyorum. Saltanat giderse yerine bir şey bulunur. Ama din giderse. Benim korktuğum budur. Ve din düşmanlarını çok aktif görüyorum. Karar elbette zatı halinizin. Benim Mustafa Kemal'e itimadım var. Onunla teşrik mesaim oldu. Fikrine, zihnine, zekasına güveniyorum. Ordu içinde bizi anlayan, memleketin dertlerini bilen bir insan. Ateşin bir zekâ. Efendim siz halife, ben Şeyhülislam olarak dini düşünmek zorundayım. Dini hassasiyet istemek en azından görevimdir. Malumunuz Efendimiz veda hutbesinde şöyle demişti. Tebliğ ettim mi? Ben de vazifemi yapıyorum. Ben sadece dinin ihmale tahammülü olmadığını arz ediyorum efendim. Evet gayemiz bir ama görüş ayrılıklarımız var. Herkesin maksudu bir. Ama rivayet muhtelif Gel zaman git zaman olanlar oldu Padişah da biz de vatanımızdan kovulduk Hem de İngilizlerle beraber kaçtı denilerek Romanya'da kaldığımız dönemde trenle İtalya'ya ziyaretine gittim Padişah beni kendisine dargın ve kırgın sanırmış Görünce memnun oldum. Efendi hazretleri şu anda Romanya'dan geliyorsunuz ha? Bu kadar zahmetler ihtiyar edip teşrif buyurdunuz. Dost böyle olur. Estağfurullah efendim. Ne kadar kalacaksınız? Efendim, 3 gün kalayım da dinleneyim diyorum. Ne olsa yollarda uyunmuyor. Yorgun düşüyoruz Mustafa Sabri Efendi Siz boş durmazsınız Hatırat filan yazdınız mı Ben elime kalem alamayacak kadar Mecalsizlik içindeyim Siz kalem erbabısınız Yazmadan duramazsınız Padişahım bir şeyler yazmaya başladım ama Yarın Adını ne koyacaksınız Olanlar oldu bize Ya efendi hazretleri Olanlar oldu bize Notlarınızı ben de görebilir miyim Elbette görebilirsiniz. Onun için yanımda getirdim. Buyurun efendim. Yalnız dönerken almak istedim. Üç gün sonra geri dönmeden önce... ...veda için gittiğimde... ...padişahı pek üzgün gördüm. Hatıratımı bir başka zarfa... ...konulmuş olarak iade etti. Oysa gümülcüneli İsmail'in çarptığı... 500 altını... Ahmet Hamdi Topbaş Bey on altın eksiğiyle o ziyaretimde kurtarmıştı. Ayrılırken sordum. Efendim okumaya fırsat bulabildiniz mi? Okudum. Dost sözü insana daha çok dokunurmuş. Biraz üzüldüm. Bunca üzüntü içinde ben de sizi üzmüş oldum. Notlarımı keşke getirmeseydim. Elden ne gelir efendi hazretleri? Kader. Olanlar oldu bize. Mustafa Sabri Efendi daha 1940'lı yıllarda demişti ki: Türk dilini zenginleştiren, ilim dili haline getiren eski kelimeler dilden atılacak. Yerine geçmişi olmayan Sı basit kelimeler konacak. Yani Türkçe fakirleşecek ve bir gün bizim ülkemizde de ilim dili maalesef İngilizce olacak. Bu kadarı da olacak mı hocam? İngilizce dediniz değil mi? Evet oğlum. Ömrü olan görecek. Mustafa Sabri Efendi Türkiye'deyken din aleyhtarı düşüncesi olanlarla ve dinde reform isteyenlerle çok kalem münakaşaları yapmış. Mısır'da da buna benzer mücadeleleri oluyordu. Orada da din aleyhtarı reformcular var mıydı olmaz mı? Mısırlı meşhur yazarlardan Ferid Vecdi bir yazısında hoca için Esher hocalarını korkuttuğu, beni de korkutacağını zannetti diyordu. Bu savunmalar eser olabildi mi peki? Kısaca... ...Mekufül Akl olarak bilinen eseriyle... ...1950 yılında Kahire'de Arapça olarak basıldı. Mısır gazetelerinde Türkiye'yi yadırgayan, ...suçlayan yazılar yayınlanmıştı. Mısırlı tarihçi Muhammed Abdullah Han'dan... ...El Ehram gazetesinde bir makale yazmıştı. Türkiye'yi nasıl suçlamıştı ki? Hülasa olarak... İslam dünyası devleti aliye denilen Osmanlı devleti zamanında bile Türklerden bir fayda görmemişti. Bugün laikliğini ilan etmiş, Müslüman dünyasıyla alakasını kesmiş olan Türk hükümetinden neden ilgi bekliyorsunuz şeklinde bir suçlamaydı. Osmanlı dönemine haksızlık yapılmış derim. İşte o makaleye cevap olarak yazılmaya başlanan fikirler büyümüş o dört ciltlik eser meydana çıkmıştı. Peki, bu eserin temel özelliği Allah'ın ve peygamberlerinin beyanlarına göre, aklın, ilmin ve alimin durumlarını ele alan, İslam'ın tevhid akidesiyle aklı, ilmi, felsefeyi, tasavvufu ve tarihi karşılaştırıp inceleyen, hepsini vahiy ve hadisi şeriflerin ışığında değerlendiren bir eser. Mustafa Sabri Efendi'nin elleri titrediğinden, matbaadaki mürettipler için ben fakir tekrar yazmıştım. Oradan biliyorum. Mısır'daki alimlerin derdi neydi? Mustafa Sabri Efendi, Mısır'daki alimlerden şikayetçiydi. Şöyle diyordu. Avrupa karşısında maddi meselelerde duyulan zaaf, Manevi, fikri sahalara da bulaşmış. Ruhi bir çöküntü olmuş. Mısır uleması da öyle bir hale gelmiş ki, aman şu münevverleri dinden soğutmayalım diye mucizeleri tevil ederken, peygamberi, peygamberliği izah ederken kendileri yoldan çıkmışlar. Efendim, öyle anlaşılıyor ki, Muhammed abdu şu münevverleri entelektüel zümreyi kendi sapıma... İslam safına çekeyim derken, onların cazibesi daha kuvvetli gelmiş, onlar hocayı kendi saflarına çekmiş. Aferin yahu, aferin küçük Eli. O babanızın, dedenizin ıslahı medaristen bir feyzi var sizin üzerinizde. Aferin oğlum, hakikaten öyle olmuş. Abduh onları çekeyim derken, onlar Abduh'u çekmişler. Mübarek şurada gözünün önündeki Mekke'ye bir kere gidememiş ama... ...senede iki kere Paris'e gidermiş. Aynı konuşmada söz Ferit Vecdi'ye gelmiştir. Ferit Vecdi, modern ilmin dinlerin işini bitirdiğini yazıyor. Bu Hristiyanlık için doğru olabilir ama din deyince... Hristiyanlıkla İslamiyeti aynı kefeye koymak doğru olmaz. Ferit Vecdi İslam'ı tam bilemediğinden bu zehaba kapıldı. Bazı Esherli hocalar da inançlarını gizleme ihtiyacını duydular. İslam'ı tam bilmediğini söylüyorsunuz ama birçok hoca onu sayıyor, seviyor görünüyor. Gerçek düşüncelerini saklıyorlar. Ferit Vecdi gibiler de var ama Pozitivizm denilen sakat cereyanın etkisinde kaldılar bunlar. Üç hal kanununa eşir düştüler. Mucizeleri kabul edemediler. Apaçık ayetleri müteşabih ilan ettiler. Manasını biz anlayamayız dediler. Hadisleri azalta azalta birkaç taneye indirdiler. Onlara göre bir hadisin sahih olabilmesi için bütün sahabenin rivayet etmesi lazımmış. Peki ama bu mümkün mü? Sahabeler hayatları boyunca yalan söylememiş, dürüst, muhterem insanlar. Peygamberin ağzından yalan uydurmanın debalini çok iyi biliyorlar. Ama bunların asıl derdi hadisleri ortadan kaldırarak dinin prensiplerini yok saymak, kafalarına göre bir hayat sürmektir. Allah kimseyi imansızlığa düşürmesin hocam. Zor iş. Şeytan oyuncağı haline geliyor insan. Şüphe nududu yok ki. İşin başı, kökü, esası, ruhu olan iman elden gitti mi, insanın aklı, mantığı da gider. Her türlü batıl fikir onu böyle istila eder. Yazık! Birinci Cihan Harbi sonunda mağlup olarak mütareke imzalanan günleri Mustafa Sabri Efendi şöyle anlatırdı. Harp bitti, memleketi harbe sokanlar, batıranlar, yakanlar, yıkanlar, harbe girdikleri gün padişahı bile bu büyük işten haberdar etmeyenler kaçtılar. Memleketi terk ettiler. Meclis açıldı. Sultan Vahdettin Padişah, ben Şehir İslamım. Padişah meclise hitap ediyor. 40. Bölümün Sonu production